parmağını kaldıran kameri parçalayan parmağını kaldıran kameri parçalayan putları yere seren Resulullah değil mi putları yere seren Resulullah değil mi biz seni çok severiz şefaatin dileriz Gece gündüz durmadan salat selam ederiz Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz Gece gündüz durmadan salat selam ederiz Açlar dile geldi taşlar seni zikretti açlar dile geldi taşlar seni zikretti Resulattır diyerek hepsi şehadet etti Resulattır diyerek hepsi şehadet etti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 Rabbim habibim demiş ismiyle birleştirmiş Rabbim habibim demiş ismiyle birleştirmiş Seni zikretmeyeni imandan mahrum etmiş Seni zikretmeyeni imandan mahrum etmiş Biz seni çok severiz şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salat selam ederiz Biz seni çok severiz şefatin dileriz Gece gündüz durmadan salat selam